Mukaddeme Haşr akidesinin pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek netice-i ihtisar ile beyan ve hayatı insaniyeye hususan hayatı ictimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruri olduğunu izhar ve bu iman-ı haşri akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmal ile göstermek ve o akide-i haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Birinci nokta, ahiret akidesi hayatı istimaiye ve şahsiyiyi insaniyenin üslul esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerinden bir mikyas olarak yalnız dört tanesine işaret edeceğiz. Birincisi, nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve-i maneviyeyi bulabilirler. Ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında, o cennet ile bir ümit bulup mesrurane yaşayabilirler. Mesela cennet fikriyle der, Benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer, bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri, o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarına çarpması, mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zir -i zeber ederek gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir betbat hayvan olacaktı. İkinci delil: Nevi insanın nısfı olan ihtiyarlar Yalnız hayatı uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seri ütte esir ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan eliyim ve dehşetli meyusiyete karşı ancak hayatı bâkiye ümidiyle mukabele edebilirler. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahatı kalbiye çok muhtaç o endişeli babalar ve analar öyle bir vaveylay ruhi ve bir dadağı kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasabetli bir azap olurdu. Üçüncü delil, insanların hayatı istimayesinin en kuvvetli medarı olan gençler, delikanlılar şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkâr bulunan nefis ve hevalarını tecavüzattan ve zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayatı ictimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir yoksa cehennem endişesi olmazsa el hükmül galip kaidesiyle o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflere, acizlere dünyayı cehenneme çevireceklerdi ve yüksek insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Dördüncü delil, nev-i beşerin hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez ve en esaslı zemberek ve dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir ise aile hayatıdır. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır ve o hane ve aile hayatının hayatı ve saadeti ise. Samimi ve ciddi ve vefa hürmet ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise ebedi bir arkadaşlık ve daimî bir refakat ve sermedî bir beraberlik ve hadsiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbiriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Mesela der bu haremim ebedi bir alemde ebedi bir hayatta daimi bir refika i hayatımdır. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyar karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Yoksa kısacık bir iki saat Sui bir refakattan sonra ebedi bir firak ve müfarakate uğrayan arkadaşlık, elbette gayet suri ve muvakkat ve esassız, hayvan gibi bir dikkat i cinsiye manasında ve bir mecazi merhamet ve suni bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve galip hisler, o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. İşte iman haşri'nin yüzer neticesinden birisi hayat istimaiy insaniyeye taalluk eder ve bu tek neticenin de yüzer cihetinden ve faydalarından mezkür dört deliyle sahipleri kıyas edilse anlaşılır ki hakikat haşriyenin tahakkuku ve vukuğu insaniyetin ulvi hakikati ve külli haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu faamların vücuduna delalet ve şehadetinden daha zahirdir ve daha ziyade tahakkukunu bildirir ve eğer bu hakikat-ı haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa o çok ehemiyetli ve yüksek ve hayatlar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşe hükmüne sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyatı ile çok alakadar olan içtimaiyyûn ve siyasiyun ve ahlakiyunun kulakları çınlasın. Gelsinler, bu boşluğu ne ile doldurabilirler ve bu derin yaraları ne ile tedavi edebilirler? Hakikat-ı Haşriye'nin hadsiz bürhanlarından, sair erkân imaniyeden gelen şehadetlerin hülasasından çıkan bir bürhanı, gayet muhtasar bir surette beyan eder. Şöyle ki, Hazreti Muhammed Aleyhisselatüvesselam'ın risaletine delalet eden bütün mucizeleri ve bütün delail-i nübüvveti ve hakkaniyetinin bütün bürhanları birden hakikati haşriyenin tahakkukuna şehadet ederek ispat ederler. Çünkü bu zatın bütün hayatında bütün davaları vahdaniyetten sonra haşirde temerküz ediyor. Hem umum peygamberleri tasdik eden ve ettiren bütün mucizeleri ve hüccetleri aynı hakikata şehadet eder. Hem ve bi rusulihi kelimesinden gelen şehadeti bedahet derecesine çıkaran ve kütübihi şehadeti de aynı hakikate şehadet eder. Şöyle ki, başta Kur'an-ı mucizül beyanın hakkaniyetini ispat eden bütün mucizeleri, hüccetleri ve hakikatları birden hakikata haşriyenin tahakkukuna ve vukuuna şehadet edip ispat ederler. Çünkü Kur'an'ın hemen üçten birisi haşirdir. Ve eksel kısa surelerinin başlarında gayet kuvvetli ayeti haşriyedir. Sarıhan ve işareten binler ayatı ile aynı hakikatı haber verir, ispat eder, gösterir. Mesela, İde şemsü kuvirat, ya ey yehan nasu tqu rabbekum, inn zelzleta saat şeyun azim. İde zelzleta şey arzu zelzaleha, İde semaun fıtırat, İde semaun şakat amma yetesaelun hal ataaka hadisul gashiye gibe 30 40 surelerin başlarında bütün kat'iyetle hakikati haşriyeyi, kainatın en ehemmiyetli ve vacip bir hakikatı olduğunu göstermekle beraber sair ayetlerinde dahi o hakikatin çeşitli çeşit delillerini beyan edip ikna eder Acaba bir tek ayetin bir tek işareti gözümüz önünde ulûmu İslamiyede müteaddit ilmi ve kevni hakikatları meyve veren bir kitabın binler böyle şehadetleri ve davaları ile güneş gibi zuhur eden iman-ı haşri hakikatsiz olması, güneşin inkârı belki kainatın ademi gibi hiçbir ciheti imkanı var mı? Ve yüz derece muhal ve batıl olmaz mı? Acaba bir sultanın bir tek işareti yalan olmamak için bazan bir ordu hareket edip çarpıştığı halde o pek ciddi ve izzetli sultanın binler sözleri ve vaatleri ve tehditlerini yalan çıkarmak hiçbir cihette kabil midir ve hakikatsız olmak mümkün müdür Acaba 13 asırda fasılasız olarak hadsiz ruhlara akıllara kalplere nefislere hak ve hakikat dairesinde hükmeden Terbiye eden, idare eden bu manevi Sultanı Zişanın bir tek işareti böyle bir hakikatı ispat etmeye kâfi iken, binler tasrihat ile bu hakikatı haşriyeyi gösterip ispat ettikten sonra o hakikatı tanımayan bir ecel ahmak için cehennem azabı lazım gelmez mi ve aynı adalet olmaz mı? Hem birer zamana ve birer devre hükmeden bütün semavi suhuflar ve mukaddes kitaplar dahi. Bütün istikbale ve umum zamanlara hükümran olan Kur'an'ın tafsilatla, izahatla, tekrar ile beyan ve ispat ettiği hakikat aşırriyeyi asırlarına ve zamanlarına göre o hakikatı kati kabul ile beraber tafsilatsız ve perdeli ve muhtasar bir surette beyan. fakat kuvvetli bir tarzda iddia ve ispatları Kur'an'ın davasını binler imza ile tasdik ederler. Bu bahsin münasebetiyle, Risale-i münacatın ahirinde, imanın bil yevmil âhir rüknüne, sair rükünlerin hususan, rusul ve kütübün şehadeti, münacat suretinde zikredilen pek kuvvetli ve hulasalı ve bütün evhamları izale eden bir hüccet haşriye, aynen buraya giriyor. Şöyle ki, münacatta demiş. Ey Rabb-ı Rahîmim! Resul-i Ekrem'inin talimiyle ve Kur'an-ı dersiyle anladım ki, Başta Kur'an ve Resulü Ekrem'in olarak bütün mukaddes kitaplar ve peygamberler bu dünyada ve her tarafta numuneleri görülen celalli ve cemalli isimlerinin tecellileri daha parlak bir surette ebedül abad'da devam edeceğine ve bu fani alemde rahimane cilveleri, numuneleri müşahede edilen ihsanatının daha şaşalı bir tarzda dar-ı saadet'te istimrarına ve bekasına ve bu kısa hayatı dünyeviyede onları zevk ile gören ve muhabbet ile refakat eden müştakların ebedde dahi refakatlerine ve beraber bulunmalarına icma ve ittifak ile şahadet ve delalet ve işaret ederler. Hem yüzer mucizatı bahirelerine ve ayatı ı kat'alarına istinaden başta Resul-ü Ekrem ve Kur'an-ı Hakimin olarak bütün nurani ruhların sahipleri olan peygamberler ve bütün münevver kalplerin kutupları olan veliler. Ve bütün keskin ve nurlu akılların madenleri olan sıddi Bütün suhfu semaviyede ve kötü bu mukaddesede senin çok tekrar ile ettiğin, binler vaatlerine ve tehditlerine istinaden, hem senin kudret ve rahmet ve inayet ve hikmet ve Celal ve cemal gibi ahireti iktiza eden kutsi sıfatlarına ve şeyinlerine, ve senin izzet-i celaline ve saltanat-ı rububiyetine itimaden hem ahiretin izlerini ve tereşşühatını bildiren hadsiz keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve ilmel yakin ve aynel yakin derecesinde bulunan itikatlarına ve imanlarına binaen saadet-i ebediyeyi insanlara müjdeliyorlar ehli dalalet için cehennem ve ehli hidayet için cennet bulunduğunu haber verip ilan ediyorlar kuvvetli iman edip şehadet ediyorlar. Ey Kadir Hakîm, ey Rahman Rahim, ey Sadıkul Vâdil Kerim, ey İzzet ve Azamet ve Celal sahibi Kaharü'zül Celal. Bu kadar sadık dostlarını ve bu kadar vaatlerini ve bu kadar sıfat ve şu'unatını yalancı çıkarmak, tekzib etmek ve saltanatü rububiyetinin kat'i mukteziyatını tekzib edip yapmamak ve senin sevdiğin ve onlar dahi seni tasdik ve itaat etmekle kendilerini sana sevdiren, hatsiz makbul ibadının, ahirete bakan hatsiz dualarını ve davalarını reddetmek, dinlememek ve küfür ve isyan ile ve seni vaadinde tekzib etmekle, senin azamet ve kibriyana dokunan ve izzet-i celaline dokunduran ve uluhiyetinin haysiyetine ilişen ve şefkat-i rübubiyetini müteessir eden ehli dalaleti ve ehli küfrü, Haşrin inkarında onları tasdik etmekten yüzbinler derece mukaddessin ve hadsiz derece münezzeh ve alisin. Böyle nihayetsiz bir zulümden ve nihayetsiz bir çirkinlikten senin o nihayetsiz adaletini ve nihayetsiz cemalini ve hadsiz rahmetini hadsiz derece takdis ediyoruz. Ve bütün kuvvetimizle iman ederiz ki o yüzbinler sadık elçilerin ve o hatsiz doğru dellalalı saltanatın olan enbiya Esfiya evliyaların hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin suretinde senin uhrevi rahmet hazinelerine, alemi bekadaki ihsanatının definelerine ve darısı adette tamamiyle zuhur eden güzel isimlerinin harika güzel cilvelerine şehadetleri hak ve hakikattır ve işaretleri doğru ve mutabıktır ve beşaretleri sadık ve vakidir. Ve onlar bütün hakikatların merci ve güneşi ve hamisi olan Hak isminin en büyük bir şuağı, bu hakikatı ekberi haşriye olduğunu iman ederek senin emrin ile senin ibadına Hak dairesinde ders veriyorlar ve aynı hakikat olarak talim ediyorlar. Ya Rab, bunların ders ve talimlerinin hakkı ve hürmeti için bize ve Risale-i Nur talebelerine imanı ekmel ve hüsnü hatime ver ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Amin. Hem nasıl ki Kur'an'ın belki bütün semavi kitapların hakkaniyetini ispat eden umum deliller ve hüccetler ve Habibullah'ın belki bütün enbiya'nın nübüvvetlerini ispat eden umum mucizeler ve bürhanlar dolayısıyla en büyük müddaları olan ahiretin tahakkukuna delalet ederler. Aynen öyle de Vacibül Vücud'un vücuduna ve vahdetine şehadet eden ekser deliller ve hüccetler dolayısıyla rububiyetin ve uluhiyetin en büyük medarı ve mazharı olan dar saadetin ve alemi bekanın vücuduna açılmasına şehadet ederler. Çünkü gelecek makamatta beyan ve ispat edileceği gibi zatı vacibül vücudun hem mevcudiyeti, hem umum sıfatları, hem ekser isimleri hem rububiyet, uluhiyet, rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi vasıfları, şe'nleri lüzum derecesinde ahireti iktiza ve vücub derecesinde bâkî bir âlemi istilzam ve zaruret derecesinde mükâfat ve mücazat için haşri ve neşri isterler. Evet, madem ezeli ve ebedî bir Allah var, elbette saltanatı uluhiyetinin sermedî bir medarı olan ahiret vardır. Ve madem bu kainatta ve zihayatta gayet haşmetli ve hikmetli ve şefkatli bir rububiyeti i mutlaka var ve görünüyor. Elbette o rububiyetin haşmetini sukuttan ve hikmetini abesiyetten ve şefkatini gadirden kurtaran ebedi bir dar-ı saadet bulunacak ve girilecek. Hem madem göz ile görünen bu hadsiz inamlar, ihsanlar, lütuflar, keremler, inayetler, rahmetler perdeyi gayb arkasında bir Zat-ı Rahman -ı Rahîm'in bulunduğunu sönmemiş akıllara, ölmemiş kalplere gösterir. Elbette inamı istihzadan ve ihsanı aldatmaktan ve inayeti adavetten ve rahmeti azaptan ve lütuf ve keremi ihanetten halas eden ve ihsanı ihsan eden ve nimeti nimet eden bir âlemi bâkîde bir hayat-ı bâkiye var ve olacaktır. Hem madem Bahar faslında zeminin dar sayfasında, hatasız yüz bin kitabı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret, gözümüz önünde yorulmadan işliyor. Ve o kalem sahibi yüz bin defa ahd-u vaad etmiş ki, bu dar yerde ve karışık ve birbiri içinde yazılan bahar kitabından daha kolay olarak, geniş bir yerde güzel ve layemut bir kitabı yazacağım ve size okutturacağım, diye, bütün fermanlarda o kitaptan bahsediyor. Elbette be herhalde o kitabın aslı yazılmış ve haşir ve neşir ile haşiyeleri de yazılacak ve umumun defteri amalleri onda kaydedilecek. Hem madem bu arz kesreti mahlukat ciyetiyle ve mütemadiyen değişen yüzbinler çeşit çeşit enva zivil hayat ve zivil ervahın meskeni menşe'i, fabrikası meşheri Mahşeri olma sıyiyetiyle bu kainatın kalbi, merkezi, hülasası, neticesi, sebebi hilkatı olarak gayet büyük öyle bir ehemmiyeti var ki küçüklüğüyle beraber koca semavata karşı denk tutulmuş. Semavi fermanlarda daima Rabbü's semavâti vel ard deniliyor. Ve madem bu mahiyetteki arzın her tarafına hükmeden ve ekser mahlukatına tasarruf eden ve ekser zîhayat mevcudatını teshir edip, kendi etrafına toplattıran ve ekser masnuatını kendi hevesatının hendesesiyle ve ihtiyacatının düsturlarıyla öyle güzelce tanzim ve teşhir ve tezyin ve çok antika nevilerini liste gibi birer yerlerde öyle toplayıp süslettirir ki, değil yalnız ins ve cin nazarlarını, belki semabat ehlinin ve kainatın nazarı dikkatlerini ve takdirlerini, ve kainat sahibinin nazar-ı istihsanını celbetmekle gayet büyük bir ehemmiyet ve kıymet alan ve bu haysiyetle bu kainatın hikmet-i hilkatı ve büyük neticesi ve kıymetli meyvesi ve arzın halifesi olduğunu fenleriyle, sanatlarıyla sanatları ile gösteren ve dünyaciyetinde sani alemin mucizeli sanatlarını gayet güzelce teşhir ve tanzim ettiği için isyan ve küfrü ile beraber dünyada bırakılan ve azabı tehir edilen ve bu hizmeti için imhal edilip, muvaffakiyet gören nev-i benî Âdem var. Ve madem bu mahiyetteki nev-i benî Âdem, mizac ve hilkat itibariyle, gayet zayıf ve aciz ve gayet acz ve fakriyle beraber hadsiz ihtiyacatı ve teellümatı olduğu halde, bütün bütün kuvvetinin ve ihtiyarının fevkinde olarak, koca küreyi i arzı, her nevi insana lüzumu bulunan her nevi madenlere mahzen ve her nevi tamlara anbar ve nev insanın hoşuna gidecek her çeşit mallara bir dükkan suretine getiren gayet kuvvetli ve hikmetli ve şefkatli bir mutasarrıf var ki böyle nev insana bakıyor besliyor istediğini veriyor. Ve madem bu hakikatteki bir Rab hem insanı sever hem kendini insana sevdirir hem bakidir, hem baki âlemleri var, hem adaletle her işi görür ve hikmetle her şeyi yapıyor. Hem bu kısa hayatı dünyeviyede ve bu kısacık ömrü beşerde ve bu muvakkat ve fani zeminde o hakim-i haşmeti saltanatı ve sermediyete hakimiyeti yerleşemiyor. Ve nevi insanda bu kubulan ve kainatın intizamına ve adalet ve muvazenelerine ve hüsnü cemaline münafi ve muhalif çok büyük zulümleri ve isyanları ve veli nimetine ve onu şefkatle besleyene karşı ihanetleri, inkârları, küfürleri bu dünyada cezasız kalıp gaddar zalim rahat ile hayatını ve biçare mazlum meşakkatler içinde ömürlerini geçirirler. Ve umum kainatta eserleri görünen şu adalet-i mutlakanın mahiyeti ise dirilmemek suretiyle o gaddar zalimlerin ve me'yus mazlumların vefat içindeki müsahavatlarına bütün bütün zıttır kaldırmaz müsaade etmez ve madem nasıl ki kainatın sahibi kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip gayet büyük bir makam bir ehemmiyet vermiş öyle de nevi insandan dahi makası d-rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asviyyayı intihab edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfikler ile ikram ve düşmanlarını semavi tokatlar ile tazi ediyor. ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan Muhammed aleyhisselatu ve selamı intihab ederek ehemmiyetli küreyi arzın yarısını ve ehemmiyetli nev insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onun ile ve onun dini ile ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymetdar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hatsiz hizmetlerinin ücretlerini hatsiz bir zamanda almaya müstehak ve layık iken gayet meşakkatler ve mücahideler içinde altmış 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle, hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin? Ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. İdam ebediyle mahvolsunlar. Haşa, Yüz bin defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikat-i alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şua olan ayetül kübra'da her biri bir dağ kuvvetinde otuz üç adet icma-ı azim ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür ve kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor ve ahiretin gelmesiyle kemalatı sukuttan ve adalet-i mutlakası müstehziyane gadri i mutlaktan ve hikmete âmmesi sefaetkarane abesiyetten ve rahmeti vasiası lahiyane tazipten ve izzeti kudreti zelilane acizden kurtulurlar takaddüs ederler Elbette ve elbette ve herhalde, iman-ı billahın yüzer nüktesinden bu altı mademlerdeki hakikatların muktezasıyla kıyamet kopacak, haşr neşir olacak, dar-ı mücazat ve mükafat açılacak. ta ki arzın mezkür ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin. Ve arz ve insanın haliki ve rabbi olan mutasarrif hakimin mezkür adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı edebilsin. Ve o baki rabbin mezkür hakiki dostları ve müştakları idam-ı ebediden kurtulsun. Ve o dostların en büyüğü ve en kıymettarı bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün ve Sultanı sermediğinin kemalatı naks ve kusurdan ve kudreti acizden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve takaddüğüs ve teber etsin. Elhasıl, Madem Allah var, Elbette ahiret vardır. Hem nasıl ki mezkür üç erkan imaniye onları ispat eden bütün delilleriyle haşre şehadet ve delalet ederler, öyle de, ve melekatihi ve bil kadri hayrihi ve şerrıhi min Allahu Teala olan iki rükni imani dahi haşri istilzam edip kuvvetli bir surette alemi bekaya şahadet ve delalet ederler şöyle ki melekenin vücudunu ve vazifi ubudiyetlerini ispat eden bütün deliller ve hatsiz müşahedeler, mükâlemeler, dolayısıyla alemi ervahın ve alemi gaybın ve alemi bekanın ve alemi ahiretin ve ileride cin ve ins ile şenlendirilecek olan darı saadetin ve cennet ve cehennemin vücutlarına delalet ederler. Çünkü melekler bu alemleri izni ilahi ile görebilirler ve girerler. Ve Hazreti Cebrail gibi insanlar ile görüşen umum melaike-i mukarrabin mezkür alemlerin vücutlarını ve onlar onlarda gezdiklerini müttefikan haber veriyorlar. Görmediğimiz Amerika kıtasının vücudunu ondan gelenlerin ihbariyle bedihi bildiğimiz gibi yüz tevatür kuvvetinde bulunan melayike ihbaratı ile alemi beka'nın ve dar-ı ahiretin ve cennet ve cehennemin vücutlarına o kat'iyette iman etmek gerektir ve öyle de iman ederiz. Hem 26. söz olan Risale-i Kader'de imana bil kader rüknünü ispat eden bütün deliller Dolayısıyla haşre ve Neşr-i Suhufa ve Mizan-ı Ekber'deki muvazeni amale delalet ederler. Çünkü her şeyin mukadderatını gözümüz önünde nizam ve mizan levhalarında kaydetmek ve her zihayatın sergüzeşte hayatiyelerini kuvve-i hafızalarında ve çekirdeklerinde ve elvâh-ı misaliyede yazmak ve her zihruhun hususan insanların defteri amallerini Elvahu mahfuzada tespit etmek ve geçirmek elbette öyle muhit bir kader ve hakimane bir takdir ve müdakkikane bir kayıt ve hafizane bir kitabet ancak mahkemi kübra'da umumî bir muhakeme neticesinde daimi bir mükafat ve mücazat için olabilir. Yoksa o ihatalı ve inceden ince olan kayıt ve muhafaza bütün bütün manasız, faydasız kalır.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 ve dâr-ı vücuduna ve açılmasına delalet edip isterler ve şehadet edip talep ederler. İşte hakikat-ı haşriyenin azametine tam muvafık, böyle azametli ve sarsılmaz direkleri ve bürhanları bulunduğu içindir ki, Kur'an-ı mûciz beyanın hemen hemen üçten birisi haşir ve ahireti teşkil ediyor. Ve onu bütün hakaykına temel taşı ve üssül esas yapıyor. Ve her şeyi onun üstüne bina ediyor. Mukaddeme nihayet buldu.